Bismillahirrahmanirrahim Haccın Menasiki Bölümü 2609 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Cemaate hitap ederek aziz ve celil olan Allah size hacci farz kıldı Bunun üzerine biri Her sene mi dedi Aleyhissalatü Vesselam cevap vermedi Adam sorusunu 3. defa tekrar edince ve Vesselam Eğer evet deseydim her sene fazla olurdu Her sene farz olsaydı siz de onu yapamazdınız Söylediğim gibi bırakın. Çünkü sizden öncekiler peygamberlerine çok soru sordukları ve onlar üzerinde ihtilafa düştükleri için helak oldular. Size emrettiğim şeyi gücünüz yettiği kadar yapın. Bir şeyden nehyettiğim zaman da ondan kaçının buyurdu. 2610 İbn Abbas'tan Ali ve selam ayağa kalkarak Allahu Teala size hacı farz kıldı. Bunun üzerine Ekrab bin Habis mi her sene mi ya Resulullah dedi. Aleyhissalatü vesselam cevap vermedi. Eğer evet deseydim haç her sene için farz olur. Siz de onu yapamazdınız. Fakat farz olunan hac bir defadır. 2611 Ebu Ruzi'nden ve vesselama ya Resulullah Babam yaşlı bir ihtiyar. Ne hac etmeye ne ümreye ne de yolculuk yapmaya gücü yetmez dedim. Öyleyse onun yerine hacet ve umre yaplıyordu. 2612 Ebu Hureyreden ve Selam makbul olan hacin mükafatı mutlaka cennettir. İki defa umre yapan kimsenin mükafatı ise umreler arasında yapmış olduğu günahların affedilmesidir. Allah habbosun. 2613 Ebu Hureyreden ve Selam mebrur hacin sevabı mutlaka cennettir. Tekrarının sevabı da aynıdır. Ancak ikinci haç, iki haç arasındaki günahlara da kefaret olur. 2614 Ebu Hureyre'den Adamın biri, Ya Resulallah, hangi amel daha eftal dedi? Allah'a imandır dedi. Sonra Allah yolunda cihat dedi. Sonra makbul olan haçları buyurdu. 2615 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Allah'a giden elçiler üç gruptur. Gaziler, Hacılar ve Ümre yapanlar 2616 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Büyüğün, küçüğün, düşkünün ve Kadının cihadı hac ve Ümredir 2617 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Kim bu beyti hac eder de kalp kırmaz Fasık olmazsa anasından Yeni doğmuş gibi günahsız olur 2618 Ayşe binti Talha'dan Müminlerin annesi Ayşe annemiz şöyle anlatıyor: Ali sallallahu aleyhi ve ya resulallah, çıkıp seninle cihad etmeyecek miyiz? Çünkü ben Kur'an'da cihattan daha eftel bir amel göremiyorum dedim. Hayır. Lakin sizin yapacağınız en iyi ve en güzel cihad, kabe'yi tavaf etmek, mevru olan haçtır buyurdu. 2619 Ebu Hureyreden. Ali sallallahu aleyhi ve sellem, iki ümre arasında işlenen günahlara bu ümreler kefaret Makbul olan hacin mükafatı ise cennettir. 2620 İbn Abbas'tan, Ali Sılat ve Selam, hac ile ümreyi beraber yapın. Çünkü bunlar, körüğün demir paslarını erittiği gibi, günah ve fakirliği eritirler. 2621 Abdullah'tan, Ali Sılat ve Selam, hac ile ümreyi beraber yapın. Çünkü umre ve hac, fakirliği ve günahları, körüğün demir Altın ve gümüş erittiği gibi eritirler. Makbul olan hacin mükafatı ise cennettir. 2622 İbn Abbas'tan Bir kadın hacca gitmeyi nezretti Fakat ömrü vefat etme, vefa etmeyip nedenini yerine getiremeden öldü. Kadının kardeşi Ali Sallallahu Aleyhi ve gelerek ne yapması gerektiğini sordu. Ali Sallallahu Aleyhi ve Selam da ölen kardeşinin borcu olsa öder miydin dedi. Adam tabii dedi. Öyleyse Allah'a karşı olan borcu öde. Çünkü ödenmeye en çok layık olan borç odur buyurdu. 2623 İbn Abbas'tan Sinan bin Seleme el-Cehenni'nin karısı haccını eda edemeden vefat eden annesini yerine hac edip edemeyeceğini Resulullah'a sordu. ve Vesselam edebileceğini söyleyerek annesinin borcu olsa ve onu kızı ödese borç düşmez mi? Öyleyse annesinin yerine de hac edebilir buyurdu. 2624 İbn Abbas'tan, kadının biri hac etmeden ölen babasının hacının düşüp düşmeyeceğini sordu. Aleyhissalatü vesselam, babanın yerine hac et buyurdu. 2625 İbn Abbas'tan Hassam kabilesinden bir kadın Müzdelife günü peygambere, Ya Resulullah, Allah'ın kullarına farz kıldığı hac, ihtiyar babama da farz oldu. Babam yolculuk yapmaya tahammül edemez. Onun yerine hac edebilir miyim? Aleyhissalatü vesselam evet buyurdu 2626 Ebu Rezin el-Ukayli'den ya Resulullah babam yaşlı bir ihtiyar ve hac etmeye ne ümre yapmaya ne de yolculuk yapmaya gücü yetmez dedim vesselam, öyleyse babanın yerine hacet ve ümre yap buyurdu 2627 Abdullah bin Zubeyirden. Hassam kabilesinden bir adam peygambere gelerek, babam yaşlı bir ihtiyar, bineye binecek durumda değil. Kendisine haçla farz oldu. Onun yerine hacetsem olur mu dedi. Aleyhisselatü Vesselam, babanın büyük oğlu sen misin? Evet dedi. Babanın borcu olsa öder miydin? Adam evet dedi. Bunun üzerine öyleyse sonu yerine haccet dedi. 2628-29 aynı. 2630 Abdullah bin Abbas'tan Fadıl bin Abbas peygamberin terkesindeydi. Hasam kabilesinden bir kadın gelerek peygambere dini bir mesele sordu. Bu sırada Fadıl da kadından bakışmaya başladı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bakmaması için Fadıl'ın yüzünü öbür tarafa çevirdi. Kadın ya Resul'a Allah'ın kullarına farz kıldığı hac ihtiyar babama farz oldu. Fakat binekte durmaya muktedir değil. Onun yerine hac edebilir miyim? Aleyhisselatü Vesselam evet edebilirsin dedi. Bu olay veda haccında oldu. 2631 aynı 2632 Süleyman bin Yeser Fadıl bin Abbas'tan yine yukarıdaki hadisin aynısı 2633 İbn-i Zübeyir'den ve vesselam bir adama babanın büyük oğlu sensin öyleyse babanın yerine sen haccet buyurdu 2634 35 ve 36 i̇bn Abbas'tan kadının biri çocuğunu ve vesselam'a göstererek ya Resulullah bu çocuk içinde hac olur mu? Evet, sevabı senin içindedir buyurdu. 2637 İbn Abbas'tan, Ali sallallahu aleyhi ve selam Revha'ya gelince bir grupla karşılaştı. Kimsiniz dedi. Müslümanız dediler. Siz kimsiniz dediler? Allah'ın resulüyüm dedi. Bunun üzerine kadının biri tahtı Reuhan'ın bir bebek çıkararak, bunun için haç olur mu dedi? Evet, sevabı senin olur buyurdu. 2638 aynı 2639 Ayşe annemizden Zilkade'nin bitimine 5 gün kala Medine'den çıktık. Halkın çoğu haç için yola çıkmıştı. Mekke'ye yaklaştığımız zaman Kabe'yi tavaftan sonra Resulullah yanlarında kurbanlık hayvanı olanlara ihramdan çıkmalarını emretti. 2640 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Medine'liler Zulhuleyfe'den, Şamlılar Cuhve'den, Necdiler Karından ihrama girerler. Aleyhisselatü Vesselam Yemenlerinde Yelemlem'den ihrama gireceklerini söyledi. 2641 yine aynı. 2642 yine aynı. 2643 yine aynı. 2644 2645 46 47 aynı. 2648 Ubeydullahın babası Abdullah bin Ömer'den Aliş Seratî ve Selam Zulhulayf'deki Beyda denilen yerde geceledi ve oranın mescidinde namazını kıldı. 2649 Abdullah bin Ömer'den Aliş Seratî ve Selam Zulhulayf'de maharetse rüyasında kendisine Kutsal Bat dendi. 2650 İbn Ömer'den Aliş Seratî ve Selam Zulhulayf'deki Bat konakladı ve orada namazı kıldı. 2651 Enes'ten ve Vesselam Beyda'da öğle namazını kıldı. Haç ve Ümre için ihrama girdikten sonra bineğine binerek Beyda Dağı'na tırmandı.